İnfitar Suresi Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla Gök çatlayıp yarıldığı zaman Yıldızlar dökülüp saçıldığı zaman Denizler fışkırtıldığı zaman Kabirler deşildiği zaman Benlik Bilmiş olacaktır önden gönderdiğini de Arkaya bıraktığını da Ey insan o sonsuz cömertliğin sahibi Rabbine karşı seni gururlu kılan nedir? Rabbin ki seni yarattı, düzgün hale koydu, en güzel ölçülerle şekillendirdi. Dilediği herhangi bir biçimde seni oluşturdu. Hayır, iş sanıldığı gibi değil, siz dini yalanlıyorsunuz. Ve şu kuşkusuz ki sizin üzerinizde koruyucular, bekçiler var. Çok değerli yazıcılar Bilirler yapmakta olduğunuzu Şu da kuşkusuz iyiler tam bir nimet içindedir Kötülerse cehennemin Ta ortasında Din günü girerler oraya Onlar ondan Görülmeyecek şekilde uzaklaşmış Değillerdir Din gününün ne olduğunu sana bildiren Nedir Evet din gününün ne olduğunu sana Bildiren nedir Bir gündür ki o bir benlik bir başka benlik için hiçbir şeye güç yetiremez O gün buyruk yalnız Allah'ındır